Evet, sorumuzda İslam alametlerini izhar eden ve namaz kılan birine Müslüman muamelesi yapmak için onun itikadını bilmek vacip midir? Evet, değerli kardeşlerim. Bir insanın zahiri onun Müslüman olduğunu gösteriyorsa bu insan Müslümanlarla birlikte camide namaz kılıyor, Müslümanlarla birlikte bayramlarını eda ediyor, Müslümanlarla birlikte kurbanlık kesiyor, hac yapıyor vesaire. İslam'ın beş şartını yerine getiriyor. Yine zahiren imanın altı şartını yerine getiriyor ise, biz bunun Müslüman olduğuna kani olmamız lazım. Ancak, çok bunun tersine bir alamet görürsek, yani bunları gösterişte yaptığını ve esas içinde nifak ve küfür barındırdığını kesin deliller ile bilirsek, o takdirde iş değişir, onun münafık olduğunu, fasuk olduğunu düşünmeye başlarız. Ancak bu tür insanların birden bazı alametler yüzünden birden tekfir edilmesi doğru değildir. Ve bugün maalesef bir insan sünneti bile terk etse e, tekfir ediliyor. E, görmüştüm sakalını kısaltan bir arkadaşa, başka bir arkadaş selam vermiyordu. Sebebini sorduğumuzda yani verdiği selamı da almıyordu. Diyordu ki, sen e, kafirsin, senden ben, işte selam almam, sana selam vermem diyordu. Sebebini sorduğumuzda, çünkü sen sakalını kısaltıyorsun, diyordu. Yani sakalını kısaltmak her e, ne kadar haram olsa da bu haram fiil insanı dinden çıkarmaz. Eğer o insan Yaptığı işi helalleştirmiyorsa, diyorsa ki bu iş evet yasaktır, yapılması haramdır. Ancak ben e, bunu helalleştirmek kasıtıyla değil, e, böyle yapıyorum, bunun günah olduğunda farkındayım, Allah'tan da affımı diliyorum demiş olursa bu insan mümindir, müslümandır. Ama hata etmiştir, hepsi bu. Ee, bu insanı tekfir etmek e, doğru değildir. Bugün maalesef e, cihat eden kardeşlerimizin e, mesela Suriye'de haberler o şekilde geliyor veya dezerformasyon mu var bu konuyla ilgili e, onlar da tam belli değil ama orada da insanların e, işte normal ehli sünnetten olan insanların da tekfir edildiğini ve ve Maalesef bir takım sıkıntılar yaşandığını üzülerek duyuyoruz. İnşallah doğru değildir bunlar. Doğru yani olmadığını düşünmek istiyorum. Ee, ama insanların işte gerek Türkiye'de de yani oradan gelen iki kişinin e, jandarmayı, polisi, siz kafirsiniz şeklinde onlara bağırarak, hitap ederek, onları gözünü kırpmadan öldürmeleri. Bütün bunlar e, yanlış bir takım yönelişlerdir. Yanlış e, bir e, İslam anlayışının olduğunu gösterir. İnsanları kolay kolay e, tekfir etmek. Hatta o insanların kim olduğunu dahi bilmiyor. O polisin kim olduğunu dahi bilmiyor. Belki de o çok dindar bir insan, gece namazları kılan bir insan, e, cihada yardım eden bir insan, Müslümanlara yardım eden bir insan hiç bunu bilmiyor ama bilmediği halde çekip vuruyor, sen kafirsin diyor. İşte bu gençler özellikle e, heyecanlı bir takım gençler, psikolojik bir takım sorunları olan, e, yanlış yönlendirilen gençler bu tür hatalar yapabiliyorlar. Bu tür yanlış e, yönlendirmelere gidebiliyorlar. Bunun sebebi tabi ki ilimsizlik veya ilmi e, alim olmayan kişilerden almak veya bu kişilerin normal sözlerini aşırı teviller aşırı tevil Aşırı bir takım, yanlış bir takım algılamalarla yanlış yerlere çekmekten kaynaklanan bir takım eksiklikler, bir takım hatalı gelişmeler maalesef oluyor ve bunları üzülerek görüyoruz, üzülerek bunları müşahede ediyoruz. Demek ki itidarlı olmak, insanları hatalarından dolayı işlemiş oldukları bir günahtan dolayı tekfir etmemek, ehl sünnet inancının temel ilkesidir. Hiçbir e, günah, günahın işlenmesi, insanı kafir yapmaz. Eğer bu e, insanın işlemiş olduğu bu haram, o insan tarafından helal görülüyorsa, o takdirde ümmetin ittifakıyla kafir olur. Ancak dediğimiz gibi, e, helalleştirmedikçe, yapmış olduğu hatanın hata olduğu bilincinde olduğu müddetçe ve bunun e, Allah'ın bir yasağı olduğunu e, bildiği, kabul ettiği e, müddetçe bu günahları işleyen kişileri biz tekfir edemeyiz. Ki sahabe içerisinde bazı kişilerin Cihat ettikleri halde, Allah yolunda cihat ettikleri halde şarap müpte e, e, ha, yani yasağından kurtulamadıklarını, bazılarının bu şekilde bir e, hata içerisinde olduklarını biz biliyoruz ve sahabe onlara siz neden içki içiyorsunuz, siz kafir olduğunuz dememiştir. Hatta hatta e, içtiğinden dolayı hapse giren bir sahabe e, o günkü bekçi tarafından e, cihat etmek üzere serbest bırakılmış ve o insan çok güzel bir cihat yapmış ve halifenin övgüsünü almış ardından gelip kendi e, hücresine teslim olmuştur. Bütün bunlar e, sahabenin günah işleyen insanlara nasıl baktığı ile ilgili bir örnektir. Bu insanların bir takım zafiyetlerinden dolayı günah işlemeleri asla onları kafir yapmamıştır. Sahabe de bunu böyle görmüştür. Bizler de böyle anlamak, böyle bilmek, böyle görmek durumundayız. Çünkü insan oğlunu hatasız görmek mümkün değil. Hatasız bir insan olmaz. Ee, allah Allahu Teala eğer biz hata işlemeyen bir varlık olarak dünyada yaşamımızı sürdürmüş olsaydık, Allah-u Teala bizi topyekün ortadan kaldırır, hata edip tövbe eden bir kavim, bir varlık ihtas ederdi bizim yerimize. Allah-u Teala hata eden ancak hatasını anlayıp istiğfar eden, tövbe eden, Allah'ına, Rabbine sığınan, günahını itiraf eden bir varlık görmek istiyor ve insanlar da tam bu varlığın kendileridir. Yeter ki insan imanından taviz vermesin, hata ettiğinde hatasını anlasın, itiraf etsin, tövbesin, Rabbine sınsın, af ve mağfiret dilesin. Allah'ın dilediği de budur. Çünkü tövbe etmek Allah'ım beni affet, ben hata ettim, günahımı itiraf ediyorum demek, Allah'ın görmek istediği bir kulluk e, izharıdır, bir kulluk nişanesidir. Allah'ın görmek istediği bir e, kulluktur, bir kul olmanın nümayişidir, gereğidir. Bunu böyle bilmek, telakki etmek lazım değerli kardeşlerim. Evet, sanıyorum bu soruyla ilgili bunlar yeter. İsra kardeşimizin sorusu var. Ekranda sizler de görüyorsunuz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mahşerde Ümmetinden kalbinde hardal tanesi kadar iman olup da üzerinde hesabı olmayanlara şefaat edeceği bildiriliyor. Üzerinde hesap olmayanlardan kastedilen nedir? evet. Tekrar okuyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mahşerde ümmetinden kalbinde hartal tanesi kadar iman olup da üzerinde hesabı olmayanlara şefaat edeceği bildiriliyor. Üzerinde hesabı hesap olmayanlardan kastedilen nedir? Ee, bu hadis-i şerifi doğrusu ilk defa e, okuyorum. Buna gelecek dersi bakalım tekrar. Burada hadisin şerhine bakmadan bir şeyler söylemek yanlış olur. Ancak gelecek dersimizde her ne kadar değinecek de olsak, biz burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaat etmeyeceği kavmin kimler olduğunu biliyoruz. Onlar kimlerdir? Onlar peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan, sünneti yolundan çıkan insanlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miras olarak bırakmış olduğu dini değiştiren, sünneti terk eden, bir takım e, bidatler, hurafelerle yeni bir din algısı oluşturan insanlara, şirke bulaşmış insanlara, şefaat etmeyeceği ile ilgili hadisleri biliyoruz. Bu hadisten de bunlar kastedilse gerek. Yani hesabı olmayanlar, üzerinde hesap olmayanlar, yani nedir? Üzerinde bu günahlar, bu hurafeler, bidatlar, bu şirki inançlar, sabit olmayanlar, bu şefaat meselesinden uzaktırlar, müstesnadırlar şeklinde algılamak, hadisi algılamak mümkündür. Ama yine de şerhine bakarak daha geniş, daha sağlam bilgiler vermek üzere bu cevabımızı noktalayalım. İkinci soruya bakalım. Kıyamette güneş dürülecekse mahşerde insanların tepesine nasıl gelecek? Evet, bu da meraklı bir soru. Değerli kardeşlerim, kıyamet ahvaliyle ilgili bütün meselelerde bizim fazla bir bilgimiz yok. Güneş dürülecek, evet doğrudur, ama nasıl dürüleceğini biz bilmiyoruz. Mahşerde güneş insanların üzerine dikilecek, doğrudur, ancak bütün bunlar nasıl olacak, bunların fiziksel, matematiksel hesapları, zamanlamaları vesaire, bütün bunlar Allah katında malum olan işlerdir. Bize düşen tasdik etmektir. Haberleri tasdik etmektir. Güneşin nasıl dürüleceği bize izah edilmemiştir. Ve daha sonra dürdükten sonra tekrar mahşerde insanların üzerine nasıl dikileceği ile ilgili bir sanaryo bize gösterilmiş değil dolayısıyla. Bizler sadece bu haberlerde bize verilen gerçeklere iman etmek durumundayız. Evet, başka bir soruya bakıyoruz. Darul küfürde Müslümanların cemaat meselesi, yani birkaç Müslüman bir araya gelip cemaat kurup ve kendilerine bir emir seçmeleri doğru mudur? Yani bu sünnete uygun mudur? Darül küfürde Müslümanların bir araya gelip bir cemaat kurmaları, aralarından birini emir tayin etmeleri onlar üzerine gereken bir durumdur. Bunu yapmaları lazım. Birlik beraberlik içerisinde bir emir etrafında toplanıp Allah'ın emirlerini ellerinden geldiği kadar yaşamaları lazım. Allah'ın hudutlarını korumaları lazım. Dinimizin Muamelatla ilgili, ahlak ile ilgili, e, ibadetle ilgili hususlarını kendi aralarında ellerinden geldiği kadar uygulamaları lazımdır. E, bu, onların başka otoriler, otoriteler altında asimile e, olmaması için çok gerekli bir, şeydir. Ve bunu yapmak da zor değildir. Bugün de yapılmaktadır zaten. Cemaatler kurulmaktadır. Cemaatlerin kendi liderleri vardır. Bu liderler ee, o cemaatlerin her türlü ihtiyaçlarını gidermeye çalışırlar. Dini, siyasi, kültürel ihtiyaçlarında onlara yardımcı olmaya çalışırlar. Ve Hür olanlar daha büyük otoritelerin altında işte kısıtlı bir hareket içerisinde olmak zorunda olmayanlar İslam'ın ceza hukukuna da riayet edebilirler ancak etmelidirler daha doğrusu. Ancak bugünümüzde hiç mümkün değil. Yani şu anda dünyanın hiçbir yerinde mesela... E, hat cezalarını uygulayamazsınız. Yani uygulattırmazlar. Zina edene bekarsa yüzdeyine kimse evli Evliyse veya üzerinden evlilik geçtiyse rejim edilmesine kimse müsaade etmez. E, bu tür cezalar uygulandı, yani uygulatmıyor, uygulatmıyor bu şu anki otoriteler. Ancak bunlar var. Bunlar var. Bunları uygulamak e, gerekir ancak e, bu imkan dahilinde olursa yoksa e, şu anda e, madem ki imkan dahilinde değil herkes kendi e, cezasını bir takım kendisi versin diye e, yola çıkmak da doğru değil. E, bir yerde diyelim ki bir zina olayı oldu, biri de onu duydu hadi bu kişiye rejim cezasını uygulayalım demeleri doğru değil. Çünkü bu işleri devletler yapar. Bu işleri yani organize olmuş bir toplum ve bir lider etrafında toplanmış, Kur'an'ı düstur edinmiş, hukuk sistemi olan, bir yapı, bir devlet yapısı bunları inceleyip e, suçun tamamen sabit olup olmadığını ortaya koy koyabilir. Yoksa insanlar, efendim ben görmüştüm şöyleydi, böyleydi gibi bir takım e, sözlerle hiç kimsenin üzerine bu ağır suçları e, sabit göremez. Göremeyeceği için de onlara bir şekilde ceza, uygulama imkanına Rusatına özgürlüğüne sahip değildir. Bu cezaları devletler uygular. Devlet olmadığı takdirde bu cezalar uygulanmaz. Gördüğünüz gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamış olduğu bütün muamelatla ilgili cezalar Medine İslam Devleti döneminde olmuştur. Mekke döneminde hiçbir şekilde ceza uygulanması söz konusu değildir. Bunu da iyi bilmek lazım. Bu da bize cezaların uygulanması için İslam devleti olması gerektiğini göstermektedir. Evet. Büyük küfür, büyük şirke örnekler nelerdir? Evet. Değerli kardeşlerim, Küfrün büyüğü, küçüğü yok ama şirkin büyüğü, küçüğü var. Ee, küfür, inkar demektir. Kur'an'ın komplesini inkar edenle, Kur'an'ın bir ayetini inkar eden arasında bir fark yoktur. Neticede her ikisi de inkardır. Ve bu inkarlar küfür gerektirir. Ancak şirk öyle değil. Şirk, Allah'a ortak koşmaktır. Allah'a ortak koşmanın büyüğü vardır, küçüğü vardır. Bir insan, Allah ile birlikte başka ilahlara taparsa bu büyük şirktir. Allah'ın varlığını, birliğini kabul ettiği halde, ona benzer, ona eşdeğer veya ona yakın değerde bir takım tanrılar, bir takım tapınaklar, bir takım kutsallar, bir takım insanlar, bir takım canlılar, bir takım cansızlar, bir takım nesneler edinirse ve bu nesnelerde Allah'ın isim ve sıfatlarından bir bölüm görür ise, örneğin sadece Allah'a ait olan fiillerde onların da nasibi olduğunu düşünürlerse, yaratma gibi, rızıklandırma gibi, cezalandırma gibi, gününün sahibi olmak gibi, cennetin, cehennemin sahibi olmak gibi, kainatın sahibi olmak gibi, yağmuru yağdırmak gibi vesaire. Buna benzer bir takım fiili, fiillerde, bir takım, hani Allah'tan gayrı bir takım nesnelerin varlıkların da ee, hüküm sahibi, kudret sahibi, tasarruf sahibi olduklarına inanmak büyük şirktir. Bu çünkü Allah'ın e, ile ilgili, Allah'ın rububiyetiyle ilgili e, Allah'a ortaklar ihdas etmek manasına geldiğinden dolayı bu büyük şirktir. Küçük şirk ise ibadetleri sadece ve sadece Allah rızası için yapma yerine Allah rızasının yanında kul rızasını da gözetmek durumları ortaya çıkarsa Allah rızasının yanında bir gösteriş, bir desinler, insanlar da görsünler şeklinde insanlardan bir beğeni, bir alkış, bir desinler, bir övgü, bir ilgiye mazhar olabilmek için niyetlerde ufak tefek oynamalar, ufak tefek sapmalar olursa buna da biz küçük şirk diyoruz. Bu küçük şirk niyetlerde ve kalplerde meydana gelen şirklerdir. Büyük şirk ise e, itikatta meydana gelen, insanın inancında meydana gelen ortak koşmalardır, diye özetleyelim. Evet, ee, örnekleri de verdik. Büyük şirk ve büyük küfürler konusunda icma var mıdır? Evet, bu konuda icma vardır. Her mezhebe göre büyük küfür, büyük şirkler aynı mıdır? Evet. Ee, itikadi mezheplere göre bu mesele aynıdır. Yani büyük şirk, Allah'a sıfatlarında, isimlerinde, fiiliyatında ortak olmak, uluhiyetinde, rububiyetinde ona ortak olmak. Küçük şirk ise e, ibadetleri Sadece ve sadece Allah rızası için yapma konusundaki azim eksikliği ve azim karışıklığı veya niyet karışıklığı gösterişe kaçma gibi bir takım durumların meydana gelişi şeklinde zuhur eden şirklerde küçük şirklerdir. Bunu bu şekilde izah ettik. Bazı kimseler diyor başka bir soru. Namaz kılmanın, kılmamanın şirk ve küfür olduğunu iddia ediyorlar. Bunların sözleri ne derece geçerlidir? Değerli kardeşlerim, namazı terk edenin hükmüyle ilgili daha önce de burada çok kere sohbet yaptık. Bugün de ifade etmek gerekirse... Ee, İki türlü görüş olduğunu, eğilim olduğunu söylemek gerekiyor. Cumhuru ülemaya göre, ülemanın cumhuruna göre bir insan tembellikten dolayı namazını terk ederse kafir olmaz. İslam milletinden çıkartan bir küfür ile küfür kü kafir olmamıştır. Ancak bir takım alimlere göre ki bunlar azınlık bazı hadislerin zahirinden yola çıkmak suretiyle, bazı ayetlerin de e, ihtimalli manalarında yola çıkmak suretiyle diyorlar ki namazı terk eden, tembellikten dolayı namazını terk eden, hatta, hatta bir vakitini dahi terk eden kafir olur, İslam milletinden çıkar, babasına varis olamaz, din değişikliği olduğundan dolayı Müslüman mezarına gömülmez çünkü kendisi Müslüman değildir. Kendisine selam verilmez çünkü Müslüman değildir. Camiye sokulmaz çünkü Müslüman değildir. E, Mescid-i Haram'a, Mescid-i Nebi'ye sokulmaz veya bu kentlere e, sokulmaz çünkü Müslüman değildir gibi bir e, sonuca çıkıyorlar. İşin e, tabii ki tehlikeli bir e, iş olduğunu söyleyelim. Çünkü konuyla ilgili her iki tarafında kayda değer delilleri söz konusudur. Her iki tarafında delilleri söz konusudur. Cumhur uleması kafir olmaz derken daha çok mutlak bir takım delilleri ileri sürüyor. Örneğin men la illallah dakhala'l cenne. Kim la ilahe illallah derse cennete girecektir genel hadisini dile getiriyorlar. Yine, imanın esaslarında, işte, Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, kitaplara inanmak, peygamberlere inanmak, kaza ve kadere inanmak, ahiret gününe inanmak şeklinde, iman imanın esaslarını bildiren, hadisler olduğunu ifade etmek suretiyle, ve bu hadisler içerisinde, namazı kılmak, iman etmek için namaz kılma şartı getirilmediğiyle ilgili sözler ifade ediyorlar. Tabii ki bu konuyla ilgili daha geniş bir ülke almak isteyen kardeşlerimiz bizim ee, Taharet ve Namaz adlı kitabımıza bakabilirler. İnternette bulabilirsiniz. Taharet ve Namaz adlı kitabımıza bakarsanız, namazı terk edenin hükmüyle ilgili delilleri orada Göreceksiniz. Ancak bu kitapta yer alan deliller daha çok namazı terk edenin kafir olacağıyla ilgili görüş beyan eden alimlerin delilleridir. Şimdi namazı bilerek terk eden alimlerin görüşlerinin dayandığı delillerden bahsetmek gerekirse, Kur'an-ı Kerim'de eğer zekatı verirseler, eğer namazı kılarsalar, onlar sizin dinde kardeşlerinizdir ayetini dile getiriyorlar. Yani burada kardeşliğin namazı kılmak ve zekatı vermek vermeye bağlı olduğunu, bunlar olmadığında İslam kardeşliği olmayacağını, İslam kardeşliği yoksa namazı terk eden zekatı vermeyenin de e, Müslüman sayılmayacağını ifade ediyorlar. Yine e, Ayet-i kerimelerden işte مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرْ قَالُوا لَمْنَكُوا مِنَ الْمُسَلِّينَ Sizi cehenneme tıkan neydi? diye melekler onlara sorduğunda onlar biz namaz kılanlardan değildik der diye cevap verirler. Bu ayet-i kerimeyi e, deli olarak getiriyorlar. Başka ayet-i kerimeler var. Hadislerden de "Inne beyne şirk ve küfrü ve raculi terku salati ve men terkaha ve kad kişi şirk e, ve küfür arasında namaz vardır kim ki namazı terk ederse o kafir olur şeklinde hadis-i şerifi delil getiriyorlar e, yine bu beyanda bazı başka beyanda başka Hadislerde var bunları eee dile getiriyorlar. Sahabeden eser olarak da biz namazın terki dışında hiçbir günahın işlenmesini küfür görmezdik şeklinde bazı sahabe eserlerini de delil olarak e, alıyor ve görüyorlar. Konuyla ilgili e, umarım bir araştırma yaparsınız. Ben özet olarak iki tarafında e, eğilimini ve kullandıkları delillerden birkaçını sizlere ifade etmeye çalıştım. Daha geniş bilgi için inşallah sizler e, araştırma yapın, konuyla ilgili kitapları okuyun inşallah. Musa kardeşimin sorusu, kişi sevdiğiyle beraberdir, hadisini açıklar mısınız? diyor. أَلْمَرْءُمْ Halilihi فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ Kişi sevdiğiyle beraberdir, içinizden biri, kimi sevdiğine dikkat etsin şeklindeki hadisle ilgili bir açıklama istiyor. Biri cennete, biri cehenneme giden fakat birbirini seven kimselerin durumu nedir diye de soruya eklemiş. Tabii ki bu soruyu soran kardeşimiz, bu herhalde aşk sevgisi olduğunu zannediyor. Burada kastedilen aşk değil, aşk sevgisi değildir. Kişi aşık olduğu insanla beraberdir, sizden birini, biri kime aşık olduğuna dikkat etsin şeklinde tercüme edilmez bu. O manaya verilmez, öyle algılanmaz. Soru soran kardeşimiz, Musa kardeşimiz değil. O zaten aktarıyor bu soruyu. Başka bir e, başka bir kardeşimiz soru sormuş. Bu tabi e, kardeşimiz bu soruyu bize aktarmış oldu. Ben de soruyu tekrar okumak istiyorum. Kişi sevdiyle beraberdir. Hazis'i nasıl anlayacağız diyor. Değerli kardeşlerim, buradaki sevgi Kesinlikle aşk manasında yani bedeni veya beşeri veya nefsani, şehvani bir sevgiden bahsetmiyor. Burada daha çok insanın kişilik olarak beğendiği ve hareketlerini taklit ettiği insanlar kastediliyor insanların hayatta kahramanları vardır. Bazı insanların işte kahramanı babalarıdır, bazıları, bazen amcalarıdır, bazen dayılarıdır. Onları örnek alırlar. Yani kişi kahramanıyla birliktedir. Kimi örnek aldıysa onunla birliktedir. Kişi kimi örnek aldıysa onun şakilesindendir. Onun fikriyatındandır. Onun düşüncesindendir. Onun yolundandır. Onun yordamındandır. Onun din anlayışındandır. Onun yaşantısındandır. Onun şeklinden, şemalinden onun vaziyetinden, sıfatından e, bir parçadır, bir aynilik, bir benzerlik e, içerisindedir şeklinde anlamak lazım hadis-i şerifi. Yani kişi eğer peygamberimizi dost edindiyse, kişi sahabeyi güzini e, dost edindiyse, kişi Salih insanları dost edindiyse, onları sevdiyse, onların yolundan gidecektir, onları örnek alacaktır, onlar gibi olmaya çalışacaktır ve ahirette de onlarla beraber olacaktır. Çünkü ahirette insanlar tek tek değil, grup grup hesaba çekilecekler. Yani tek tek de hesaba çekilecek ama daha çok insanlar grup grup olacak, grup grup, grup, grup olacaklar. Birbirine benzerlik arz eden insanların belli gruplarda olacağı ifade ediliyor. Dolayısıyla birbirini seven, birbirini taklit eden, birbirinin yolundan giden insanlar karakter itibariyle, inanç itibariyle, kişilik itibariyle, yaşantı itibariyle, ibadet hayatı itibariyle veya sapkınlık itibariyle, isyankarlık itibariyle, dinden uzaklaşma yönleri itibariyle birbirlerine benzerlik arz ederler, insanlar e, e, sevdikleri grubun üyesi olurlar. Hangi grup o insanın e, durumunu, düşüncesini, yolunu, yordamını, karakterini yansıtıyorsa, insanlar doğal olarak oraya giderler, o grubun üyesi olurlar. Dolayısıyla sizden biriniz, hangi grubun üyesi olduğuna dikkat etsin şeklinde bu hadisi anlamak mümkündür. Burada beşeri aşk değil, burada e, insanların sevmiş oldukları yol, yordam, karakter, insan yapısı, inanç yapısı olduğunu anlıyoruz. İnsanlar kimi taklit ettiklerine, kimi kahraman ilan ettiklerine, kimin yolundan gittiklerine, kimi beğendiklerine dikkat etsinler, İnsanlar ahirette grup grup beğendikleri insanlarla beraber haş olacaklardır şeklinde e, anlamamız gerekiyor bu hadisi şerifi. Evet. E, dolayısıyla sorunun devamında e, bir yanlış e, an, yani algılamadan kaynaklanan bir e, ek soru sorulmuş. Sevenlerden biri cehennete girerse bir cehennemle girerse ne olacak? Ee, tabii ki böyle bir şey olursa e, insanlar diyelim ki beşeri bir sevgiyle birbirlerini sevdiler. Ancak e, biri cennete gitti, biri cehenneme gitti. Ne olacak? E, tabii ki ayrı kalacaklar. Çünkü e, cennete giden bir insan, cehenneme giden gidecek olan bir insanı Allah için sevmez. Nefsi için sever. Nefsi için sever, güzelliği için sever, parası için pulu için sever vesaire bir çok çok sebepler olabilir. Ee, yani veya platonik bir aşk yaşar, karşılıksız vesaire. Ee, bu tür durumlarda e, zaten kişi eğer cennetlik bir kişi ise e, cehenneme giden insandan buz edecektir. Yani o ona o sevgisi kalmayacaktır. Ahirette işler. Dünya gözlüğüyle e, görülmez. Orada işler e, olayları tam net olarak algılayacağız. Kimi sevmemiz gerekiyorsa onu iyice anlamış olacağız. Kimden uzaklaşmamız gerekiyorsa onu iyice anlamış olacağız. Allah'ın lanet ettiği insanları Allah'ın razı olduğu insanlar sevmezler. Allah'ın cehenneme attığı insanları cennetine eee götürdüğü e, insanlar sevmezler. Orada durumlar Farklı olacak. Yani orada can tehlikesi, canı kurtarma e, davasına herkes düşecek. Dünyalık, sevdalık, sevdalıklar e, aslında şöyle ihtiyarlamayla birlikte e, insanın hastalıklarıyla e, baş başa kaldığı, e, Allah'ın canımı bir an önce imanla birlikte al dediği zamanlarda bile o dünyevi aşklar bitecektir. Biter yani. İnsan kendi derdine düştüğü andan itibaren bu tür şehvi şeylerden kaynaklanan sevgileri, aşkları düşünemez hale gelecektir. O yüzden ahirette de e, cennetik bir insan, cehennemlik bir insanı asla arzu etmez, sevmez. Onunla birlikte olmak istemez. Şirk olan mescid Mescitte veya yerlerde namaz kılınması caiz midir? Diye sormuş Hamza kardeşimiz. İçinde mezar olan camilerde namaz kılınmaz. İçinde mezar varsa ve insanlar bu mezarı takdis ediyorsalar, etrafında Tavaf ediyorsalar veya ona doğru kıbleye o kıble yönünde ise ona doğru namaz kılıyorsalar bu caiz değil. Öyle bir camide namaz kılınmaz. Ancak diyelim ki o camiye şirke giren Müslüman da geliyor, girmeyen Müslüman da geliyor. E bu bizi ilgilendirmez. Biz orası ibadethanedir, camidir. Orada namazlarımıza 27 kat, ecir daha fazla verilmektedir. Cemaat'ın fazileti vardır. Oraya gelip cemaat namazımızı orada ifa etmemiz lazım. E, diyelim ki bir takım hurafeler var. E, bundan dolayı cami terk edilir mi? Ha, terk edilmez. Diyelim ki bir takım bidatler var. Bu bidatlardan dolayı cami terk edilir mi? Hayır terk edilmez terk edilmez. Bir takım bidatler varsa, basit bir takım bidatler varsa o camiyi terk etmek yanlıştır. Çünkü camiyi terk etmek en büyük bidatler arasındadır. Biz o bidatlere bulaşmadan gideceğiz, namazımızı kılacağız. Yani imam Müslümansa, ki Müslümandır, onun arkasında namaz olur. Yani imam da Müslüman değildir çünkü o da şöyle de böyle bir şeklinde bir e, aşırı yaklaşımlar sergilemek durumunda olamayız, değerli kardeşlerim. Başka bir soru. Cami ve cemaat ilişkisinde bugünle asr-ı saadet arasında farklar var mıdır? E, tabii ki vardır. Asr-ı saadette örnek bir yaşam vardı, örnek bir cemaat vardı. Örnek bir din kardeşliği vardı. Bugün bunlar maalesef yara aldı, unutuldu veya değişikliğe uğradı. Bir takım aksaklıklar söz konusudur. Bir benzerlik olsa da aralarında bir takım farklar vardır. Bugün cami ve cemaat ilişkisinde bir takım yanlış algılamalar, bidatler, hurafeler kendini göstermektedir. Bu, bu konuda da Müslümanların uyanık olması aslına dönmesi gerekmektedir. Kişi bu dünyada sevmediği bir erkekle evlenmişse ahirette de yine onunla mı evlenecek? Yani bir kadın cennette kimin eşi olacak? Sevmediği kocasının mı? Sevdiği ama evlenmediği erkeğin mi? Sorusu sorulmuş İsra kardeşimiz tarafından. Değerli kardeşlerim, Cennette insanın arzu etmediği hiçbir şey olmaz. İnsanların arzu etmediği, sevmediği hiçbir şey olmaz. Mesela insan evlendi. Olur ki evlendiği insanı gerçekten sevmiyor, karakter itibarıyla sevmiyor. Oldular ki her de amelleri iyi çıktı, cennete girdiler. Burada. O, onun eşi olacak mı tekrar? Orada öyle bir mecburiyet söz konusu değil. İnsan orada neyi isterse, kimi isterse, onunla birlikte olacaktır. Sevmediği insanlarla birlikte olmayacaktır. Ama şunu açık ve net olarak belirtmek istiyorum. Cennete girip de birbirini beğenmeyen, birbirini sevmeyen insanlar olmaz olmaz. Genellikle olmaz yani. Çünkü cennete gelebilmek büyük bir nezahet, büyük bir ahlak, büyük bir e, seviye, büyük bir asalet, büyük bir e, yükseklik gerektiren bir durum. Bunlar olunca da e, orada sorun kalmaz. Bunlar yoksa zaten, bunlar yoksa insanda bu asalet, bu iyi yüreklilik, bu şefkat, merhamet duygular yoksa zaten o insanın cennete girmesi çok zor, çok zor. Ha girdiyse muhakkak sevecek bir insandır ya, yani. Mu muhakkak sevecek bir insandır. Ee, i̇ki zıt kutup diyelim ki cennete girer mi? E, genellikle girmez. Yani birbirine karakter olarak e, yakın insanlar cennete girer. Ha diyelim ki oldu sevmediği bir insan, bir takım allah Teala günahlarını bağışladı, onu da cennetlik yaptı. Olabilir. Ama siz de onunla beraber olmak istemiyorsunuz cennette. E tabi ki buna mecbur değilsiniz. allah Teala orada kişinin hoşuna gitmeyeceği hiçbir şey yaratmış değildir. Kişinin hoşuna gitmeyeceği hiçbir şeyle de orada kişiyi yaratmış. E, mükafatlandıracak değildir bu açıdan bir endişe endişeye yer vermek doğru değildir değerli kardeşlerim ilham ne demektir diye soru sormuş kardeşimiz dini açıdan ilhamın bir bağlayıcılığı var mıdır vahiy ile ilhamın farkı nedir? İlham, vahyin bir cüzüdür esas itibariyle. allah Teala nimet vermek istediği, ihsanda bulunmak istediği bir kulun kalbine hayırları, güzellikleri, imanı, doğruluğu, dürüstlüğü, cennet amelini yapmayı ilham edebilir. Ona bu konuda bir bilgi verebilir, bir e, yardımda bulunabilir o kişi bunu e, istediği takdirde. Bu yardıma ilham diyoruz. İçin, i̇nsanın içinde meydana gelen e, Allah sevgisi, Allah'ın razı olacağı işleri yapma konusundaki azim, duygusu, sevgisi... E, bu ilhamlarla meydana gelen şeylerdir. Ve bu e, ilham, maalesef birçok insanın da sapıtmış olduğu bir noktadır. Çünkü, şeytanın vesvesesini dahi, Allah'tan gelen bir ilham zanneden zavallılar söz konusudur günümüzde. Şeytanın vesvesesiyle, Allah'ın ona ilhamını karıştıracak kadar cahil, bilinçsiz, bilgisiz insanlar var bugün Müslümanlar arasında. O yüzden bu konuda çok dikkatli olmak lazım. İnsanın aklına bir şey gelir, der ki, ha, bunu Allah işte aklıma getirdi, Allah bana ilham etti, dolayısıyla ben bunu e, yapayım, insanları işte, haberdar edeyim bu konuyla ilgili diye bir düşünceye Sap, yani sapabilir insan. Bu da çok tehlikeli bir durum. Şeytani bir vesvese olabilir, ilham zanneder. Aklına bir düşünce gelir, bunu ilham zanneder. Hiçbir zaman aklımıza gelen bir takım düşüncelerin ilham olup olmadığıyla ilgili elimizde bir delil olmaz, yoktur. O yüzden bunlara ilhamdır demek, yüzde yüz Allah'tan gelen bir ilhamdır demek de Allah'a atılan bir iftiradır. Ee, dini açıdan ilhamın bir kaynağı var mı, bağlayıcılığı var mıdır? Dediğim gibi, kalpte meydana gelen bu duyguların hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Esas olan Kur'an'a ve sünnete tabi olmaktır. Kur'an ve sünnete duygusal olmadan, gerçekçi bir şekilde, samimi bir şekilde tabi olmak bizden istenen şeydir. Vahi ile ilham arasındaki farktı. On sormuş. Rahip peygamberlere has bir şey peygamberlere gelir, cibir vasıtasıyla gelir. İlham ise Allah'ın samimi görmüş olduğu kullarının kalbine bir takım iyilikleri, bir takım güzellikleri sevdirmesi, ilham etmesi e, şeklinde gelişen bir e, olaydır. Ancak Müslüman'ın yolu Kur'an ve sünnet yoludur. Bana ilham geldi, ben Allah'la görüştüm, şöyle oldu, böyle oldu da böyle oldu şeklinde bir takım söylemler geliştirmek kesinlikle doğru değildir. Bu insanın sap, insanı sapıtacak bir durumdur maalesef. Evet. Son sorumuzu alalım. Kurap kardeşimiz diyor ki herhangi bir mezhebe tabi olmanın Kur'an ve Sünnetteki yeri nedir? Bir mezhebe tabi olmamız gerekir mi? Bu son sorumuz olsun, değerli kardeşlerim. Bir mezhebe tabi olmak gerekir mi? Gerek Hanefi mezhebine veya Hanbeli mezhebine veya Maliki mezhebine veya Şafii mezhebine veya Zahiri mezhebine tabi olmak şart mıdır? Soru bu. Cevabımız şöyle, değerli kardeşlerim. Mezhepler Biliyorsunuz, e, gidilen yol demektir. Bu yolları çizenler ise, Kur'an'dan ve sünnetten özümsemiş oldukları bilgiler, ilimler ışığında yapmış oldukları içtihatların e, takip edilmesi, taklit edilmesi şeklinde Meydana gelen bir yöneliştir. Doğal bir yöneliştir. Olmazsa olmaz, kendinde meydana gelen bir durumdur bu. Her devirde ülema olur, alim olur, o alimlerin öğrencileri olur, o alimlerin bir anlayış tarzı, bir itikat tarzı olur, bir inanç tarzı olur, o alimlerin bir davet tarzı, bir bu olur. Evet. Seste bir problem mi var? arkadaşlarımız e, o da kapandı arkadaşlarımız düştüler tekrar gelirler inşallah. Evet. Biraz gelmelerini bekleyelim. Ardından devam edelim. Evet, devam edelim. arkadaşlarımız geliyorlar hmm. dediğimiz gibi bu mezheplerin oluşma süreci doğal bir süreçtir olmazsa olmaz bir süreçtir bütün semavi dinlerde buna aynı benzer gelişmeler olmuştur alimler ortaya çıkmış Mücedditler ortaya çıkmış. Onlar talebeler yetiştirmişler, okullar kurmuşlar, fetvalar vermişler. İnsanlar o asrın en büyük alimi olarak o alimlerden ders almışlar, fetva almışlar. O alimlerin e, o asırdaki dini problemleri e, çözme yaklaşımları şekilleri kendilerine has bir şekilde meydana gelmiş. Onların talebeleri de aynı şeyleri tevarüs ederek taklit etmişler, anlatmışlar, gelecek nesillere onlar da örnek olmuşlar vesaire. Bu çok doğal bir süreç. Olması gereken bir süreç. Peki olmaması gereken ne? Olmaması gereken şey şu. Ben şu mezheptenim. Örneğin ben Hanefi mezhebindenim. Ebu Hanife'nin dışında diğer alimlerin görüşlerini kabul etmem arkadaş. Benim mezhebim Hanefiliktir. Ben Hanefilik dışında başka bir yol, yöntem, mezhep tanımam. Ben mutaassıp bir Hanefiyim. Ben Hanefilik dışında başka bir mezhebin görüşüne meyledersem kendi mezhebime ihanet etmiş olurum gibi sakat cahil düşüncesiz e, aklı kısa devre yapmış uzağa göremeyen İslam'ı tanımamış İslam'ın gelmişini geleceğini geçmişini geleceğini anlama fırsatı bulamamış İslam'ı özümseyememiş İslam'ı hakkıyla öğrenememiş zavallı başkalarının düşünceleriyle hareket eden Kendisi olmayı beceremeyen, aklına güvenmeyen, asla ve asla kendisi olmayan insanların, taklitçi insanların düşmüş olduğu bir yanılgı, bir hata, bir bataklık var. O da mezhep taassubu yapmak. Benim mezhebim senin mezhebinden üstündür demek. Benim mezhebim en doğrudur, sizinkiler yanlıştır demek. Bunlar cahilce yaklaşımlar. Ben sadece Ebu Hanife'nin iştihatlarını, fetvalarını kabul ederim. Onlar benim için değişmez doğrulardır. Ama diğerleri beni hiç ilgilendirmez şeklinde bir yaklaşım cahilane, batılane, yanlış olmaması gereken bir yaklaşımdır. Hata işte buradadır. Hata buradadır. Yoksa Mezheplerin olması, alimlerin olması, e, ekollerin olması, medreselerin olması, e, bakış tarzları, e, birbirine benzeyen insanların bir yerde birlik, beraberlik içerisinde bir ekolo, bir medreseyi temsil etmeleri. Bunlar problem değil. Problem dediğimiz gibi mezhepler arasında taassup yapmak. Şu mezheptenin öyleyse... O mezhep dışında hiçbir görüşü kabul etmem. Şu mezheptenim öyleyse o mezhebe tabi olmayan hiçbir alimin görüşünü, içtihadını almam, fetvasını almam şeklinde bir gelişme varsa bu yanlış bir gelişmedir ki bu günümüzde bu maalesef var. var. Bu hatalardan artık vazgeçmemiz lazım. Ee, bütün mezhepler İslam'ın açılımını e, bize temsil eden mezheplerdir. Zenginliklerimizdir. Ve hepsinden istifade edebiliriz. Yeri gelir İmam Ahmet'ten istifade ederiz. Onun fetvasıyla amel ederiz. Yeri gelir İmam Şafii'nin fetvasıyla amel ederiz. Yeri gelir Ebu Hanife'nin fetvasıyla amel ederiz. Yeri gelir İmam Malik'in fetvasıyla amel ederiz. Bunlar doğal şeylerdir. E, mezhepleri din olarak görmek yanlıştır. Örneğin, Hanefilik dışında e, başka bir mezhep tanımayan bir insan, başka mezheplerde amel eden insanların her açıdan hata yaptıklarını düşünen ve onların amellerinin boşa gideceğini düşünen bir insan, mezhepleri din olarak algılayan bir insan haline gelmiştir ki bu çok yanlıştır. Mezhepler var, taassup yok diyoruz. Mezhepler İslam'ın, Müslümanlığın zenginliğidir. Yine önceden düştük. Mezhepler dinimizin zenginliğidir. Mezhepler arasında ayrım yapmak, tasup yapmak yanlıştır. Hangi mezhebin görüşü Kur'an'a ve sünnete delile dayanıyorsa ve sağlamsa biz onunla amel ederiz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. O mezhebin görüşü gerçekten delillere dayanıyor. Ama ben o mezhepten olmadığım için o görüşü alamam diyemeyiz. Çünkü mezhepler ayrı ayrı dinler değildir. Hristiyanlık, Yahudilik gibi birbirinden farklı dinler değildir. Mezhepler anlayış tarzlarıdır medreselerdir, okullardır. Büyük alimlerin e, anlayış tarzlarından oluşan bir e, yoldur, yöntemdir. Bunun dışında başka bir şey değil. O yüzden aralarında taassup yapmak yanlıştır. Birinin diğerinden üstün görüp e, diğerine düşmanlık yapmak çok yanlıştır. Delili kuvvetli olanın fetvasını almak her Müslümana gerekli bir şeydir. Bu doğal bir süreçtir. Bu doğal süreçte biz de doğallığımızı korumamız lazım. Doğal olmamız lazım değerli kardeşlerim. Evet. Evet. Şimdi son sorumuzdu bu bizim ama bir soru daha yazılmış. He. Kurap kardeşimiz diyor, bir mezhebe uymasak olur mu? Dediğim gibi mezheplerin fıkıh, e, fıkha katmış oldukları e, birikimleri, bilgileri, fetvaları içtihatları görmeden bunları bir tarafa atarak bizzat kendimiz ayetlerden hadislerden ne anlıyorsak onu onunla amel etmeye kalkarsak bu cehalet olur. Bu cehalet olur. Neden? Çünkü sen de yeni bir mezhep kurdun. Senin mezhebinin adı da Ahmet Ağa Mehmet A mezhebi. Senin mezhebinin adı ne? Efendim, misal kişinin adı Hüseyin ise Hüseyin mezhebi. Kişinin adı Hasan ise Hasan mezhebi. Niye? O da ne yapıyor? Alıyor ayeti, hadisi, ondan e, hüküm çıkartıyor, onunla amel ediyor. Ama maalesef bugün mezhep ulemalarının yıllardan beri birikimlerin, e, gel, gelmiş olan o birikimi elin tersiyle itip de e, kendini merkeze koyan insanların gelmiş oldukları nokta malum ee, İslam'ın komple o mirasını bırakıp da e, hakiki manada gerçek manada ilim talep etmemiş e, insanların kendi mezheplerini kurmaları ve bu şekilde dalalete düşmeleri bugün çokça rastlanan bir durumdur. Bizim dediğimiz şu mezhepler İmamlarla birlikte İslam'ın e, bilgi birikimini ifade eden, İslam'ın kültür birikimini ifade eden, İslam'ın medeniyet zincirini ifade eden olgulardır, doğal olgulardır. Bunları reddetmek olmaz. Hata nerede? Hata taassup etmekte hata taassup etmekte. Benim mezhebim doğru, seninki yanlıştır demekte. Hata o. Veya ben şu mezheplerin diğerinden asla bir görüş almam demek. Bunlar hata. Anlatabiliyor muyum? Bunlar hata. Ama dersen ki ben hiçbir mezhebi tanımıyorum kardeşim. Ben sadece kendi aklımdan, Kur'an'dan, sünnetten ne anlıyorsam onu hayatıma tatbik edeceğim dersen bu sefer hata yaparsın. Çünkü niye hata yaparsın? Çünkü e, iştihat derecesine gelmemiş, İslam ilimlerini ihtiva etmemiş bir kişiliğin fetva verdiği görülmemiştir. Fetva verirse kendine bu e, cahilane bir iş olur, yanlış olur, doğru olmaz. O yüzden biz demiyoruz ki Ahmet A Mehmet ağa, bir İmam Şafii olamaz, bir Ebu Hanife olamaz. Bir Ahmet bin Hanbel olamaz, bir İmam Malik olamaz demiyoruz. Olabilir, olabilir. Okusun, öğrensin. Onlar gibi hayatını, özünü, ruhunu, malını, mülkünü bu yola adasın. Çok büyük bir alim olsun. İştahat edecek dereceye gelsin. İşte o zaman e, iştahat etsin. O zaman e, insanların, Müslümanların gözünde kendisi bir müceddit olarak görülsün. Bu da mümkün. Ama böyle seviyelere çıkmamış insanların, daha Arapça bile bilmeyen insanların Kur'an'dan okuyup da mana çıkartıp da fetva vermeleri yanlış olur. Hani açık ayetler vardır. Orada fetvaya gerek yok ama hani bazı ayetlerde sadece ilim ehli o ayetlerin manasını bilir diyor allah Teala. Bunları da bilmek lazım değerli kardeşlerim. Eee Anlatabildim herhalde. Kardeşimiz bilmiyorum sorumuzun cevabına. Ee, yeterli görüyor mu, ikna oldu mu? Ee... Evet, şimdi kardeşimiz cevap vermiş. Korona ve sönete uyumak yeni bir mezhebcilik mi? Ee, bu mevcut e, mezhepler Kur'an'a, sünnete, Kur'an ve sünnetin dışında e, insan merkezli e, oluşumlar değil. Onlar da Kur'an'ın sünneti anlayarak, özümseyerek Kur'an'dan ve sünnetten çıkarmış oldukları e, ihtihaden çıkarmış oldukları hükümlerle belli bir e, olguyu birikimi oluşturmuşlardır. Yoksa onlar Kur'an'ı kapatıp sünneti kapatıp kendi kafalarından fetva vermiş değiller ha. Olur ki bir fetvaları diyelim ki Kur'an'a aykırıdır. Olur ki bir fetvaları e, hadislere say hadislere aykırıdır. Bunlar ne olacak? Bunlar kabul edilmeyecek tabii ki. Hiçbir alim masum değildir. Hata edebilir. Kendileri de bunu kabul ediyor zaten. Evet. Bu kardeşimiz Kurap kardeşimiz bizi anlamak istemiyor. Ee, o yüzden ben kendisine daha fazla cevap vermeyeceğim. Bizim söylediklerimiz gayet açık, net. Evet, bir polemiğe girmek istemiyorum. Söylediklerim açık ikna olan olur olmayan da kabul etmez, kendi yolundan gider. Bizim söylediklerimiz gayet net ve açık. Biz mezhepleri Kur'an ve Sünnet dışında gelişen bir takım olgular olarak algılamıyoruz. Bilakis Kur'an'ı ve sünneti e, anlamaya çalışan ve yeni meselelerde Kur'an ve sünnet ışığında e, hüküm ve fetva vermeye çalışan alimler olarak görüyoruz. O birikimi İslam'ın bir mirası olarak görüyoruz. Müslümanların e, güvendikleri mercilerden kendilerine kalan bir birikim olarak görüyoruz. Hataları vardır. Biz bu hataları Kur'an ve sünnete vururuz, karşılaştırırız. Hata varsa ondan vazgeçeriz. Hata varsa ondan vazgeçeriz. Hata yoksa alıp onunla amel ederiz. Ancak bu bu e, işte mezhep taasubu e, yok derken mezhepleri reddediyoruz manasında herhangi bir şey algılanmış olmasın mezhepler e, reddedilmiyor ancak mezhep taassubu reddediliyor bunu da böyle bilelim evet bu konuyla ilgili bunları söyleyeceğim. Ee, ve başka soruda almayacağımı söylemiştim. Yeterli, inşallah. Ee, anlattığımız şeylere bütün kardeşlerimiz katılmak zorunda değiller. Kur'an ve Sünnetle amel edenler hata ederler diye bir şey söylemedik. Bu kardeşimizin uydurmasıdır. Biz Kur'an ve Sünnetle beraber amel etmek gerektiğini söylüyoruz. Ve geçmişte de ulemanın Kur'an ve sünneti özümseyerek fetva verdiklerini söylüyoruz. Biz Kur'an ve sünnetle fetva veriyorum deyip de ortaya çıkan cahillerin emanetine İslam'ı bırakacak değiliz. Böyle bir şey söz konusu değil. Evet, hepinize hayırlı geceler diliyorum ve آخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين